İnşallah bundan sonra yatılımazları saat 8'e sabit diyelim. Çünkü 8'e düşecek haftaya. Saat tam 8'de ezan okunsun. Saatler geri de alınsa bu ayın sonunda geri alınacak. Saatler geri de alınsa biz oynamıyoruz. Ee, biz yine 8'de yatsıya dururuz. 8.30'da sohbet başlar. İnşallah şimdi Bugün tabii başlayacaktık biraz erken ama bu sefer millete ilan etmeden olursa kaçırırlar diye duyuruyoruz. Radyodan dinleyen kardeşlerimiz, herkes ona göre haberdar olsun. İnşallah 8.30'da sohbet başlayacak inşallah. Kış döneminde hep böyle devam edecek. İnşallah yani saatler ezan kadar geri gelse de bizim sohbetimiz 8.30'da sabit olacak. İnşallah. İnşallah. Nasrüt'ün hocaya ne dediler? Yaşın kaç? 40? 40 dedmiş. 10 sene sonra sordular. Bir daha 40 dedi. Dediler nasıl oluyor dedi. Erkek adam sözünden dönmez dedi. <gülüyor> Onun için bizim de saatimiz sohbet 8.30. Evet. Yani o de, sabit olacak. Dönmek yok ondan inşallah. Ona göre efendim. Ondan haberiniz olsun. Bir. İkincisi. Şimdi... Derslerimiz 54 farzdan Devam edecek inşallah Ondan sonra sıralı böyle bir çizelge yapacağız Konular üzerinde duracağız Rahman Sohbetin tonu da tabi ilanlarımız oluyor Onlarda önemli duyurular var İnşallah onları da Kaçırmayalım dikkatlen dinleyelim Rabbimiz Kerem ile fazlaca istifadeler nasip eylesin. Amin. Amin. Ölüm ansızın gelir, bizi alır gider. İmanla ölmek bu zamanda bulunmaz bir nimet. İnsanlar imanlarını da kaybedecek hale geldiler. Zor zamandayız. Hırsızlar çoğaldı, eşkıya çoğaldı. Paramızı çalsalardı zararımız az olurdu da Dinimizi çalıyorlar, imanımızı, itikadımızı bozuyorlar. Yan kesici çok. İmanımızı Rabbimize emanet ettik. Allah muhafaza etsin. Cemaatten ayrılmayalım. Amin. Cemaatten ayrılmayalım. Amin. Sürüden ayrılanı kurt kabar. Mesela şey hadis şeriftir. Ata sözü değil. Yani ata sözü de nereden geliyor? Muhammed Mustafa'dan geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi ne buyurdu? Aleykum <gülüyor> bil cema'a. cemaatten ayrılmayın. Yani ehl sünnet vel cemaatten ayrılmayın. Ee, i̇tikat bakımından. Ee, namaz cemaatinden ayrılmayın. Sohbet cemaatinden ayrılmayın. Zikir cemaatinden ayrılmayın. Fennemâ ye'ekulü zîbu minel ghanemil qasiye Kurt, koyun sürüsünden ancak hangisini yiyebilir? Uzakta kalanı diyor. Hadis-i şerif bunun Türkçesi işte Sürüden aylığını kurt kapar deniyor Ama bu hadis şeriftir 13'ündür üçündür ki Bizler Cemaati terk etmeyelim Ta ki ölüm gelip çatıncaya kadar İnşallah böyle bir abdestli Namazlı vaziyette Zikir üzere huzur üzere ölmek nasip olur amin. amin Şu cemaatin hürmetine amin. amin Bak şimdi burada tabii Kardeşimiz Ensar isimli kardeşimiz yazmış Hüseyin Ocak isminde Bir kardeşimiz varmış Cemaatinizden diyor Yani buraya bizim cemaate demek devam edenlerden 29 yaşında Akşam Dün akşam Akşam namazından sonra Camide dua yaparken Vefat etti Buraya arkadaş kağıt yazmış 29 yaşında Camide dua yaparken vefat etmiş <Sessizlik> ne güzel bir ölüm. Allah'ım cümlemize Dualı ölümler nasip eylesin. Anlayayım. Ruh için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la muhamdül Rabbim Hediyelerimizin ruhuna insal eylesin. Bu ölüm böyle bir şey. Ama Ne gence bakıyor, ne yaşlıya bakın, ne hastaya bakın, ne sağlama bak. Adam spor yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor o kadar kendine iyi bakıyor Periz diyet şudur budur Ondan sonra desen ki bu 90'a kadar yaşar Geçen diyorlar bana işte efendim felancanın diyor kolesterolü Şöyle düşük böyle düşük tamar sertliği yok Şudur budur nenesi dedesi de 90'a yaşadı bu da kesin yaşar Dedim bir araba vurmazsa ona Adam duruyor Otobüs şey yerinde geliyor Araba üstüne çıkıyor Üstten araba düşüyor adamın üstüne yani. Böyle bir, bir, bir. ecel meselesi. O işte tedbir sünnettir ama ecel Allah'ın vaadi mahdum. Kesin sözü var. Vakti gelen durmayacak. Onun için hayatımızı değerlendirelim. Bu meclisler hayatımızın değerlenmesidir. Bunun dışında durduğumuz yerlerde ne fazilet var? Ne fazilet var? Bütün radyodan dinleyenler hep birbirine haberdar edin. Telefon edin, haberdar edin, mesaj çekin. Millet gaflet ediyor, unutuyor. Unutmasınlar. Ya. Maçları not alıyorlar, dizileri not alıyorlar. Asla kaçırmıyorlar. Maçları, dizileri hesap ederek misafir kabul ediyorlar veya misafirliğe gidiyorlar. Yok bu gece benim dizim var, misafir alamam, misafirliğe gidemem. Hep hesaplar ona göre. Yazıklar olsun. Eğer biz Allah'ın ayetlerini, Habib'in hadislerini, bu kadar ilimleri, eğer biz programımızı alamadıysak hala hayatımızı sohbete göre düzenlemiyorsak yazıklar olsun bize el alemin haline bakınca biz utanmamız lazım evet efendi hazretlerimizin bahçıvanı vardı Niyazi amca bizim bahçeye de gelirdi bana, bizim işlerimize de biraz bakardı Allah rahmet eylesin o da birden vefat etti çok da yaşlı değil ama hakkı var üzerimizde efendi hazretlerinin oraya da çok hizmeti var kabri nur olsun on da ruhuna bir şehadet buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü ennem kamm Abdü ve Resul Allah kabrin nur eylesene Medine'li Hacı Osman Efendi'yi tanırdı Beykoz'da O mübarek allame O zat Ali Adel Efendi Hazretlerimizin Arkadaşlarından idi Onu tanırdı, onu sohbetlerinde bulunmuş Efendi Hazretlerinin daha 50'li yıllardaki sohbetlerinde Bulunmuş yani Beykoz'da Medine'li Hacı Osman Efendi Öyle demiş ona Demiş bu Mahmud Efendi var ya bu şimdi gençtir bunun çok kıymetini bil bunu bırakma demiş ona. Hacı Osman Efendi Hazretleri o zaman. Onlara anlatırdı. Çok neşelik böyle konuşkan, muhabbetli bir adam. İşte ölüm. Bir var bir yok. Yerinde yerlere Ahmet Kozlu Hoca Efendi kardeşimiz, bizimle tefsirde çalışan arkadaşımız, onun eniştesi Kemal Efendi vefat etti. ondan o için buyurun. Eşhedü ellâ ilâhe illallah eş şeriatın Muhammed abdu resulü Rabbim kabrini ediyeledik ruhuna kabrini Rabbim nurlarla münevver eylesin Amin, Amin. hepsinin seyyiatını mahvelesin hasenata tebdil eylesin Amin. Bana hizmet eden bu Muhammed kardeş var genç onun teyzesinin oğlu Müfitin Yıldız gencecik yeni evlenmiş Hanımları arkada kendileri önde bir kaza öldüler ondan sonra hanımları hastada işte iki arkadaş öldüler onlar da bu hafta işte. Hep genç yani. Çoğu da bizden de genç. Ölenleri. Onun için. Kul kusursuz olmaz. Mevla da olmaz. Rabbim affeylesin, muhafırat etsin. <gülüyor> bu şehadetler büyük hediyedir. Ruhlerine. Ne oldu? Millet niye geliyor çok? <gülüyor> He? Evet, niye yok? He? He, ayarlayacaklarmış da. Kalktınız geldiniz Allah razı olsun. Mübarekler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizim bu arkadaşlar niye böyle bir tedbirçilik yapıyorlar? Ben anlamadım ki ya. Heee. <gülüyor> yukarıdan durdular namaza. Aşağının sesiyle. <gülüyor> Sonra da ben de geldim durdum. Baktım bir şeye benzemiyor yani. <gülüyor> Rıdvan Hoca'nın sesine benzemiyor. Diyorlar ki Rıdvan Hoca gelmemiş. Ulan ne biliyorsunuz? Bir de baktılar o adam duruyor orada. <gülüyor> alem işler ya yani hakikaten alem işler Nasrettin hocanın türbesini geçti ya bizim bura <gülüyor> Yap, yapmayın böyle de kardeşim bir aklınız başınıza toplayın ya hiç mi akıllı kalmadı memlekette ben anlamadım ya beni akıllı bulmaz öyle bir lafım var benim anneme diyorum ki anneannemden mi bu laf bizi akıllı bulmaz anneannem diyor ki senin lafın bu annem de diyor ki senin lafın sen derdin diyor ben de anneannemden bu lafı hatırlıyorum göya. Halbuki benim lafım Çünkü bana mahsus bir şey yani. Beni akıllı bulmaz. Hakikaten öyle. Ne kadar meczup varsa başımda ya. <gülüyor> Allah selamet versin. Benim de tabii dengelerim bozuluyor bu sefer. Ne yapalım işte deliliğe meliliğe vurarak da dünyada yuttururuz da ahirette tutturamayız yani. Decek ya Rabbi deliydik meliydik kimse dinlemez mi? Gel bakalım hesabını bunu verecek böyle şimdi. Burada birbirini kandırabiliriz. Değil mi? Aklımızı başımıza alalım da. Milletin namazı var, sohbeti var. Ciddi mesele bunlar burada şaka şaka işler değil ki adam. İki kelimeyi niye kaçırsın ya? Buraya gelmiş, vaktini vermiş buna. Ayıp şeyler bunlar bize. Allah bizim benim arkadaşlarımı hep ıslah etsin. Amin. Ne diyeyim? Bu mücittin kardeşimizin de ruhu için bir şahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü Rabbim hediyelerimizi ruhlarına ihsal eylesin amin. Bizlere de son nefeste nasip olması için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne muhamdülü. <gülüyor> Hamdül Resulü. Amin. Şimdi 16. farza geldik. Buranın üstünü açın olmazsa. Buranın üstünü açın. Millet gelsin de. Buranın üstünü açın bari. <gülüyor> Mühim olan duymak. 54 farzdan 16.sı. Sıramızda ne, nedir? Hüccet ile amel etmektir. Yani delile dayanmak. Duvara dayanmak değil. Delile dayanmak. Yani din meseleleri delilsiz olmaz Şimdi adam Kalkıyor televizyonlara çıkıyor falan. Kadere inanmak Fazlalıktır İnanmak lazım değil Delilim var mı? Yok Ayetlerde var mı? Kader var Hadis-i şeriflerde var mı? Var Bukhari'de yokmuş Bukhari'de sayılırken yokmuş E Müslimde var Olan bir şeyi yok demeye Ne manası var? Delili yok. Peki kadere inanmak lazım değil diye bir ayet hadis var mı? Yok. E i̇nanmak lazım diye bu kadar ayet hadis var. Bir kitapta yok diye iman şartını siliyor ya. İşte delilsiz adamlar. Adam, kadınlar e, haizken namaz kılar, oruç tutar. Nereden uydururuz bunu? garide var, her yerde var. La kadın hayız gördüğü vakit la tısalî ve la da oruçta tutamaz. Sen o kılabileceğini der delil göster. Yok delili. Kadınlara ayrımcılık olmasın diyor. Onlar da kızsın. Aa! Ben mi yaptım ya? Bana ne? Allah, Allah. Allah Teala o kadını başka yarattı, erkeği başka yarattı. Ona başka hal verdi, buna başka hal verdi. Biz bize alakadar etmez mi Allah'ın dini bu? E delil getir bakalım. Hayızlı kadın namaz kılar diye ben sana bu kadar hadis getiriyorum. Bir delili yok. Ama millet onları dinliyor. Adamlarda delil yokmuş şey yok. Nasıl olacak? Onun için hep delil lazım. Delil soracaksınız. Delil, rehber, burhan, hucet. Ya ahirette sana soracaklar. Neyle amel ettin? Şunla etme. Delilin neydi? Bak biz size bu kadar konuştuğumuzda hep ayetler, hadisler okuyoruz. Dergi yazılarımızda hep kaynak veriyoruz. Bu kadar kitap yazdık, hep kaynak veriyoruz. Bunları incelediğiniz vakit ehli sünnet alimlerin kitapları bunlar. Peki sana bunun aksine bir şey konuşan delil gösterebiliyor mu? Kaynak gösterebiliyor mu? Yok. Böyle olur mu ya? Çıkartmışlar şimdi. İşte Türkçe Kur'an olur. Türkçe cenaze namazı Türkçe kılınır. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Cenaze duaları Türkçe, hep Türkçe, Türkçe. Efendim, neymiş? Kur'an diyormuş ki işte anlamanız için indirdik. E, onlar da Arapça anlamıyormuş. Onun için onun Türkçesini anladığı için Allah da Kur'an'ı Türkçe okuyun diye emrediyormuş. Nereden çıktı bu? Delilin var mı? Böyle bir şey yok. Ya burada Biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik diyor ayet. Fakro Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza gelen sureyi okuyun diyor. Onun manasını, tercümesini, çevirisini demiyor. Kur'an diyor. E Kur'an'a da Arapça diyor. E Türkçesi Kur'an olur mu? Olmaz. Türkçe manasına abdestsiz tutulur mu? Tutulur. Çünkü Türkçe manası. Ama Arapça sözü abdestsiz tutulur mu? Tutulmaz bu. Çünkü o Kur'andır onun için. Tercümesi Kur'an değil. Delil getir yok. Allah buyuruyormuş ki anlayın diye indirdik. Onun için ben bu dilden anlıyorum. O zaman Kur'an bu dilden olmuş. Allah, Allah Her gün bir şey yumurtluyorlar ya. Uydurmaktan doymadılar. Delilleri de yok. Biz size ne söylüyoruz? Hemen altına bir delil koyuyoruz. Kaynaksız, delilsiz. Sakın dinlemeyin sakın. Sakın Allah muhafaza yarım. Enes İbni Malik Hazretleri Rivat ediyor bir hadis-i şerif Resulullah'tan <gülüyor> işitmiş Sallallahu aleyhi ve sellem İdâ kâneyehumul kıyameti Kıyamet günü olduğu vakitte Nâdâ münadin Bir münadi idâ edecek Ya ehlel cem'i Ey mahşerde toplananlar Hepimiz oradayız Allah yüzümüzü hak eylesin <Hatû> Hâtu <burhânekum> Delilinizi getirin Bak işte. Delilinizi getirin İslam ile amel ettiriz İslam'a tabi oldunuz, Müslüman oldunuz. Delilinizi getir. Şimdi bir Yahudi kaksa, Hristiyan kaksa, şu anda kendi kitabının geçerli olduğuna dair bir delil getirebilir mi? Getiremez. Ama bize delil getirin dese biz ne diye ne deriz? Ferman yaptıgı İran İslam dini. Ferman yok böyle. İslamdan başka dini arayanın dini kabul edilmeyecek. Bu ile beraber biz innet dini andı İslam. Allah dinine tek din İslam'dır. Öyleyse biz hak üzereyiz. Delilinizi getirin. Hangi mezheptensiniz? İtikadınız hangi mezhep? Ehli sünnet vel cemaat. Ehli sünnet vel hak olduğuna delil getirin. Hadi bakalım delil getirin. Size delil soracaklar. Hemen okumanız lazım. İşte okuyamazsanız beni bulun. Siz beni bulun. Ben efendiyi bulurum. Öyle herkes birini bulur. Arayın bulursunuz. Desiniz ki falan hoca bize ayet-i hadis okuyordu. Biz onları da ezbere bilmiyoruz ama o hocaya uyduk. Size inşallah yanlış yere uydunuz demeyecekler. Demeyecekler. Bunun inşallahı da yok. Çünkü bu elhamdülillah demek icap ediyor. Çünkü şüpheli bir durum yok. Bu elhamdülillah demek icap ediyor. İnşallah meselesine uymuyor bura. Çünkü bizim size şey anlattıklarımız ehli sünnet yoludur. Hemen ayet okuruz. Ya Rabbi sen buyurdun ki Ey benim Habibim ve sahabım. Sizin gibi inananlar hidayettedir. Sizin gibi inananlar. Resulullah'ın imanı. Sünnet sahabeninki cemaat. Ehli sünnet vel cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyur? Bir fırka kurtulacak. Kimdir onlar buyurdu? El cemaatü eli sünnet vel cemaat. Zaten adımızın adı ne? Adımıza, bak hizaya gel. Adımız ne? Ehli Sünnet ve <gülüyor> Kader inkar edenlerin adı ne? Mu'tezile. Mu'tezile ne demek? Ayrılanlar. Bak ada bak. Mu'tezile. İyetizel'den geliyor. Şia. Şia. Adı ne? Taraftarlar. Bak bak. İsimlere bak. Cebriye. Bunlar hep mezhep adı. Cebriye ne demek? Cebriye Allah kuluna her şeyi zorla yaptırıyor demek. O kafada. E, i̇sme bak hizaya gel. Bir de bizim ismimize bak. Ehli sünnet vel cemaat. Güzel mi? <gülüyor> Ama her ehli sünnetim diyene de kapılmayın çünkü yordum ekşi diyen yok. Herkese ehli sünnetim demeye kalkıyor. Şimdi, Vehhabiler en başta ehli sünnet biziz diyorlar. Oraya da dikkat edin. Şimdi ben ehli sünnet değilim dese en azından onun rengi çıktı meydana. Fakat ehli sünnetim diyen de var sıkıntı orada. O zaman da sen eli sünnetsen çizgiler var. Ehli sünnet olmanın alametli harikalar var. Öyle her öz sünnetim diyen ehli sünnet olamaz ki. Evet. Kadere inanmıyor. eli sünnetim diyor. Ondan sonra ne diyor? Efendim? Hazreti Ömer'in yaptıkları delil değil. Söyledikleri delil değil. Ama ben Hanefi'yim diyor. Bu Ali Eren Hoca Efendi yazıyor da yazıyor. Değil mi? Bak şimdi Arif Han dergi yeni çıktı. Bu sayıda okuyun Ali Eren Hoca'yı. Yine o adamın nelerini bulmuş. O da mütehassız oldu o işte maşallah. Orada buluyor hemen. Adam bir şey diyor diyor ki bu peygamberin din anlayışı. O peygamberin din anlayışı diye bir şey olur mu? Allah'ın din anlayışı, Cebrail'in din anlayışı. Böyle şey olur mu ya? Peygamberin din anlayışı olmaz. Peygamberin getirdiği din olur. Böyle anlayış farkı olur mu peygamberde İşte Bunlar böyle adam. Ama sorsan ona nesin? Ehl-i Sünnetim diyor. Rejim cezası İslam'da var mı? Var, var. He? Var. Yok deyin de göreyim. Var. Adam ne demiş rejime biliyor musun? Linç gibi infaz. E bunu hoca ehli sünnetim diyor. Mütümmület vaazını dinliyor ki, kitaplarını yazıyor. Linç gibi infaz. Ya hiç Allah'ın verdiği hüküme linç denir mi? Linç nedir? Linç kendi kendine kararsız, hükümsüz, rastgele kaleyağına gelirler, birini aşağı indirirler. Linç olur Bunun linçle ne alakası var? İslam bir şeye karar verdi zaman Allah Kur'an'da emrettiği zaman Hadis-i Şerif'te geçtiği zaman ona linç dersen ne olur? He? Ben demedim. Siz dediniz hükkü kararı verdiniz. Durum bu. İşte Hoca Efendi yazıyor. Onun için her ehli sünnetim diyene de Ehli sünnet zannetmeyin. Anladınız mı? Her taraf doldu. Bak ahirette ne diyecekler. Ey mahşer halkı, delilinizi getirin. Hangi mezhep üzereydiniz? Hangi dindendiniz? Hangi mezhep üzereydiniz? Öyle mi? Hepimiz itikatta maturidiyiz, eşariler var. Maturidi -e eşari, bunlar birdir. Hepsi el-i sünnet. Hanefiler maturididir. Şafi Anbeli Malikiler eşari itikatta İmam Ebu'l-Hasen eşari hazretlerinin Ayetlerden, hadislerden çıkarttığı görüş üzeridir. Bunlarda bir sorun yok. Bunlar bütün bu kadar yüzyıllardır ehl Sünnet vel cemaat bu itikad üzere gelmiş. Fıkıhta dört mezhep kalmış. Şahane fiiz. Delilinizi getirin dendiği vakitte delilimiz ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. İman Süreyya yıldızına çıksa Selman Farisi'nin dizine vurdu. Bunun adamlarından, bunun kabilesinden öyle adamlar çıkacak imanı Süreyya Yıldızı'ndan alacaklar. Kimi kastetti? İmam-ı Azam'ı kastetti. İmam-ı Azam Fars milletindendir. Selman Farisi'nin cemaatindendir. Bunlar hepsi hadis-i şeriflerle sabittir. Evet. Ümmetimin alimlerinin ihtilaf etmesi bile görüş ayrılığı nedir? Rahmet dedi i̇htilaf ümmeti, rahmet Hem geniş bir rahmettir. Bir mesele bakıyorsun, Hanefi'de müşahede bulamıyorsun. Çok da hayati bir mesele olursa zaruri bir mesele, Şafii'de varsa onun fetvası taklit edersin onu. O zaruretten çıkmak için. İşte o dört nezebin genişliğinden. Anladın? Ama sen efendim kaç tane daha uydurursan olmaz. Çünkü o dördü de hep ayetten, hadisten aldılar. Delilleri var onlar. Sen İmam-ı Azam'a ben tabi oldum dediğin vakit İmam-ı Azam'a derler ki gel bakalım bu kadar millet sana tabi olmuş. Delilini getir. İmam-ı Azam delilini getirir mi? Oho. Oh. İmam-ı Malik Hazretleri şaşırdı kaldı ona. i̇mam Malik Medine'de ders diyor İmam-ı Azam geldi. Irak'tan. Hacca giderdi her sene. 55 kere hac yaptı. 55 kere hac yaptı. Geldi, ders, derse oturdu. İmam Malik tanımıyor onu, duymuş. Herkes duymuş onu ama o zaman resim mesim yok ki. Aç bluetooth'unu atayım falan. <gülüyor> e bu sefer İmam-ı Azam'ı herkes duymuş ama resmini yok ya. Körende tanıyan yok. O da oturdu orada, derste. İmam Malik'in dikkatini çekti. Dedi, neredensiniz? Dedi efendim. Dedi ki, min ehlil irak. Irak ehlin derim dedi yani. Bağdatlıydı ya. İmam Malik de mübarek adam bir laf çaktı ona. Dedi ki o Irak dedi. Mine eliş ve ven nifak, dedi. Hak'tan uzak dedi münafık <gülüyor> memleketinden. Yani Irak çünkü Hz. Hüseyin'i çağırdılar. Gel sana biat edeceğiz dediler. Sonra Yezid'in adamları saldırınca Iraklılar hiç sahip çıkmadılar. Onun için kızıyorlardı onlara. Hala da öyle karışık oralar düzelmez. Dedi ki, şikak ve nifak ehlinden deyince İmam-ı bu dokundu. Dokunur. Şimdi bir lafı dersin, biri öbürüne de ne olur bu iş? Dokunur. Birisi gitti tahtaya bastı, boyu da uzundu. Tahtaya basınca ona altına bakmadan bastı bu sefer. Çamur sıçratı üstüne falan. Boyu da uzundu, öbür arkadaşı da dedi ki bu uzunlara amak olur dedi. O öyle deyince şimdi öbür arkadaş da var orada. Efendi Hazretleri'nin yanında oluyor bu iş. Efendi anlatırdı bunu. O da dedi ki bu laf bana da dokundu dedi. Yani şimdi lafı konuşurken dikkat et dedi yani. Başka bir uzun boylu vardı dedi ki bu panada bana da dokundu. Şimdi dedi şikak nifak ehli deyince İmam-ı Azam'a dokundu bu iş. İmam-ı Azam'da da ayet okuma. Ne adam ya. Dedi estağfirullah. Ve min ehlil iraki meradü alel nifakı Halbuki böyle bir ayet yok. Ayet şöyle: "Ve ehli'l-Medineti meradu'l-nifak." Medine'de usta münafıklar var diyor ayette. İmam-ı da ayeti maksus ayet demiyor tabii. İbare gibi okuyor. Dedi "Ve <gülüyor> men Iraklılardan dedi "meradu'l-nifak." <gülüyor> deyince İmam-ı dedi, dedi. ayeti de yanlış okuyorsun." dedi. "Doğrusu nasıl efendim?" dedi. Bu sefer mecbur ayeti doğru okuyunca ne çıktı? ''Münafık merkezi Medine'dir.'' diyor. ''Ve min e'lil Medine'dir.'' ''İmam Malik de nereli? o oh, Hadi bakalım bu sefer de ona dokundu. Yani. İmam-ı Azam dedi ki bak ''Dikkatli konuşalım.'' dedi böyle. ''Gırağa dokundurursan öyle bak şimdi ben ayet sen bana dedi laf konuşuyorsun ben sana ayet okuyorum.'' dedi yani. İmam Malik dedi ki bu nasıl bir akıldır? Nasıl bir ilimdir? Nasıl bir adamdır? dedi. Vallahi dedi şu direği gösterdi. Desen ki dedi bu direk bu adam dese ki bu Ebu Hanife radıyallahu anh bu direk altındır dese ben desem betondur o dese altındır ispat eder de diye diyorsa bu direk altın diyorsa bu bunun altından kalkar bu böyle bir adam dedi Deha. onun için delilinizi getiren diyor delilimizi getirelim e biz bu kadar fıkıh meselesindeki delilleri bulabilir miyiz tek tek he bir abdeste kaç bin mesele bir namazda iki rekatta on iki bin fıkıh meselesi Haç da bu kadar, zekatta şu kadar, fıkıh, fıkıh, fıkıh, binlerce cilt kitap, bu kadar mesele. Mahşerde diyeceklerse delilinizi getirin. Biz de ne yapacağız? Ya Rabbi al sana Ebu Hanife. Biz buna tabi olduk, buna sor. İşini e şimdi mezhepsizler ne yapacak? Kendi kabasına göre takılıyor. Ondan sonra ahirete delilinizi getirin diyecek. Ne olacak? Hangi delille baş edebilir? Bu meseleleri nereden öğrendin? Helalı ne biliyorsun? Haramı ne biliyorsun? Ayet okuyamıyorsun. Hadis okuyamıyorsun. Bir şey bilmiyorsun ki. Onun için müçtehide uymayan, mürşide uymayan, bir alimin peşine gitmeyen ne olur? <gülüyor> Efendi babamız Hacı Ali Aden Efendi Hazretleri Men kalledi alimen laki Kim bir alimi taklit ederse eli sünnet bir adamı Allah'a diyor selametle kavuşur. Ama yok ben taklitçi değilim. Nesin sen? Uydurukçuyum. Şimdi ya mukallit olacaksın ya müktedi olacaksın. Mukallit taklit eden. Taklit ettiğin yere bağlı. Lanet olsun kör taklitçiliğe demiş adam. Bizde kör taklitçilik yok. Biz İmam-ı Azam'a uyuyorsak bizden çok daha akıllıları bizden evvel uydular ona. Bizden çok daha akıllıları ona uydular. O koca sultanlar o kadar büyük alimler, fakihler onların hepsi geriye doğru oraya uydular. Dolayısıyla biz çok şanslıyız. Çünkü ilk zamanlarda olsak kime uyacağımızda şaşırabilir. Şimdi meseleler oturmuş. Tamamen yerleşmiş. Hak batıl birbirinden seçilmiş. Şu anda bizim çok büyük bir ilim sahibi olmamıza gerek yok. Bir alıyorsun ilmal Ömer Nasuh Efendi Hazretlerinin ilmal yüzde yüz mutever. Koca dört mezheb müftüs Ali Aydar Efendi ne derdi? Bu zatın fetvasına itimat edilir evladım derdi. Ömer Nasuh'u bir şey dediyse tamamdır. İşte bu kadar kolay senin için. Bir ilmi hale alıyorsun eline. Bundan amel etsen delilinizi getirin. Delilimiz ortada. Bulus Ömer Nasuh Efendi. Ömer Nasuh çünkü kafadan atmadı ki. Hepsine kaynak vermiş. O kaynak verdiği yerlerin de kaynakları var. Çünkü onların hepsi uymuş. Uyanların delili var. Ama yeni bir şey uydurduğun zaman delilin yok. Şimdi bu kadar senedir 20 rekat teravih kılınıyor. Teravih 8 rekat diyor. E şimdi nereden uydurdun bunu sen? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunlara uyanlara delilinizi getirin dense bu. Nereden delil getirecek? Ya. Orası dünya değil. Orası öyle önüne gelen desteksiz at, atma yeri değil. Orası ahiret. Ey mahşer halkı diyor. Delilinizi getirin. Aman çürük dallara tutunmayın. Aman sakat tahtalara basmayın. Aman ehli sünnet olduğunda şüphe bile olan alimleri dinlemeyin. Bir meselede yanlışı varsa itikatta şurada burada onları da dinlemeyin. Niye? O bir meseledeki yanlışı neden? Kendi kafasına gittiğinden. Demek o başka işlerde de gidebilir kendi kafasına. Her meselede uyacak. Bu meselede ayrılıyor. Olmaz. Ayrılamaz. İsa Açam inecek mi? İnecek. Şimdi her meseleyi doğru fetva veriyor bir tane adam var. O Kanal 7 demine çıkıyor. Ondan sonra İsa zemin inecek mi, inmeyecek diyor. Şimdi dese bütün fetvaları doğru. Dinlenir mi, dinlenmez? Çünkü İsa selam inmeyecek dedi mi itikadı mütevâtir hadisleri inkar etti. Oradan da öyle ayarsız adam daha dinlenir mi dinlenmez? Anlıyor musun şimdi? Ben size ölçü veriyorum. Ehli sünnetin itikat metinleri var. Bu metinlere girmiş maddeler var. Bak yarın akşam Flash TV'de inşallah işte 8-25 Geçe falan başlıyor. Geçe bu e, Hayrettin Karaman'ın görüşleriyle ilgili sorular bana hazırlamışlar. Hem de kitabı kendi benim bulamadığım şeyleri de bulmuşlar. Onun dediği. Şimdi mesela hep onlar tek tek yarın konuşulacak. konuşulacak. Bütün milleti haberdar edin. Çok önemli mesele bu. Yok. Bana soracaklar. Biz de efendim buna Cevaplar vereceğiz. İnşallah, İnşallah efendim şudur budur. Yani bunlar önemli meseleler. Şimdi bir adam e, peygamber e, ehli kitaba Müslüman olun demedi. Diyerekten bu kadar ayet hadiste Müslüman olun diye Yahudilere Hristiyanlara Rasulullah beyanları var ki sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olun demedi dedikten sonra bunun etiketi bize alakadar etmez. Hangi etiket olursa olsun biz buna uyamayız onu dinleyemeyiz. Bu yanlış. Onun için delilinizi getirin. Bir çürük delil, Bakara 62'den iki şartlan, onlar iman şartı ikiymiş. Ne alakası var? Orada Allah'a iman içinde hepsi var. Çünkü bazı yerde iki söyler, bazı yerde 4 söyler, bazı yerde altı söyler. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde varsa hepsi toplanır. Burada iki var diye öbürleri inkar edilir mi? Böyle şey olabilir mi? Kur'an'da kaç tane varsa hepsi toplanır. Kur'an'dan hiçbir şey atılamaz. Öte tarafta ve kütüb-i kitaplarına diyor ve rusul-i peygamberlere diyor. Sen nasıl Allah'a ahirete imanlan iki şartla bu işi bitirirsin? Bu kadar rahat var. İşte delilinizi getirin dendiği vakitte bir çürük delil getirdi sana. Delil getirdi ama ikna edemez. Niye? E biz dünya kadar delil getiriyoruz bunun yanlış olduğuna dair. Bu sefer hak meydana çıkıyor. Ve huddu cezaiyken sizden. Ey mahşer halkı, delilinizi getirin efendinizden yani yüce Rabbinizden karşılığınızı alın. Ahirete delilsiz çıkmayalım. Allah bizi burhansız bırakmasın, rehbersiz bırakmasın. Yaumenahu kullu nasin bir imami. Her kısım insanı imamıyla, önderiyle, rehberiyle mahşere davet edeceğiz buyurulduğu günde Allah'ım bizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem arkasından İmam Maturidilerin, İmam Eşarilerin Ebu Hanifelerin, İmam Şafiilerin o müçtehitlerin, Şah Abdülkadir Geylani'lerin Rıdvanullah Ali bu büyüklerin arkasından davet olunmayı nasip eylesin. Ay. Ya! Bu ipsiz sapsız adamlar ne olacak böyle ya? Ben profesör oldum öylece uydurabilirim. <gülüyor> profesör olduysa uydurabiliyormuş kim verdi sana bu yetkiyi böyle şey olur mu delilinizi getirin diyor mükafatınızı alın elinizde delil yoksa veya batıl bir delile tutunduysanız hakkı gizlediyseniz hakkı bırakıp batıla sarıldıysanız sizin kulpunuz kopuk tuttuğunuz kulp kopmuş deliliniz yoksa felan tatlı bulacağız ya müseyyidiküm Rabbinizden karşılık beklemeyin hiç mükafatınız yok. İstediğin kadar kitap yaz. istediğin kadar konuşma yap. istediğin kadar hizmet yaptım zannet. Delilin çürük. Hele sünnetten kopmuşsun. Cemaattan ayrılmışsın. Konuşuyor. Fe inne seyyidekum ve adel cennete li kulli Sizin Rabbiniz cenneti kime söz verdi? Her itaat edene. İtaat eden demek söz dinleyen demektir. Atiullah ve Rasul. Sade Allah'a itaat etmez, Peygamber'e de itaat edeceksin Sade Peygamber'e itaat etmez Ve ülül emri içinizdeki İçinizdeki ülül emre Ülül emir kimdir? Yetki sahibi alimlerdir Adam padişah bile olsa kimi dinlemek zorunda? Alimi dinlemek zorunda Sultan Fatih olsa fetvayı kimden alacak? Molla Husrev'den alacak Akşemseddin'den alacak Tamam Yavuz Sultan Selim olsa İbni Kemal'den alacak Efendim? Kanuni Sultan Süleyman olsa bu suut Efendi'den olacak. Öyle yok öyle iş. Öyle yok. Etiketlere aldanıp da bu adam profesördür, doçenttir diyerekten Ülül Emre de itaat edin. Ülül Emir, Ehli Sünnet alimlerine denir. En başta yetki kime aittir? Alimlere. Çünkü dünyayı yöneten yöneticilere de Allah neyi emretti? Alimleri dinleyin diye emrettiği için bir adam ee, devlet reisi bile olsa kimi dinlemek durumunda Allah'ın hükmüne göre? Ayet. Alimlerin. Çünkü neden? Alimler kafadan konuşamaz ki. ayet hadis konuşur. Eğer ki alim bir şey dediği vakitte o devlet reisi ona ne der? Delilini getir. Delilini getir. O da kalkar ayete hadisi getirdiği vakitte o reisi ne yapar? Bağlar. Çünkü delil nereden geldi? Yukarıdan geldi. Ayetten, hadisten geldi. Ama o yukarıdan delil bulamaz da derse ki bana göre böyle o zaman padişah da der ki bana göre de böyle. Çünkü neden? Sen adamsan ben de adam. Senin kafan varsa ben de kafam var. Ama ayet hadis okuduğu zaman da orada akıl mantık durur. Çünkü neden? Vahye dayandığı için. Anladın mı meseleyi? İnceli anladın mı? İşte Sultan Mahmut mübarek adam işte biraz bazılarında bir hata payları var tabii ki. De. Bu fesi sarığı çıkarttı fesi getirdi. Şalvarı çıkarttı bu dar pantolon meselesini, ceket, cübbe çıktı, ceket. Asker hafif olsun, hareket yaparken falan. Ya sana ne hafif olsun? Zaten o, o şeyler, mehteran takımının kıyafeti gibi, o şalvar, cübbe falan. Kavur onu gördüğü zaman zaten bu beni yiyecek diye kaçıyor. E sen bunu düttürü Leyla'ya çevirirsen, e bu sefer adam bir bakıyor, Aa, bu da benim kadar, bir de ölçüm yapıyor. Bunun bacağı benden ufak diyor. İşte bu benden zayıf diyor. Bir koruma oturturum diyor. Halbuki öbür türlü olduğu zaman adam şalvar çok geniş olunca ebadını da bulamıyorsun biliyor musun? Bu benim gibi üç tane de içine alır diyor ya. <gülüyor> ne gülüyorsun? Bunlar heybet meselesidir. Heybet. İslam'ın heybeti var. Sen İslam'ın heybetini çıkarırsan farkın kalmaz. Farkın kalmaz. Padişah Şeyhul İslam'a ne dedi? Ben dedi fes almak istiyorum. Ceket almak istiyorum. Pantolon... O zaman kışla kıyafeti olarak da. Şeyhul İslam'da mübarek adam ona dedi ki padişahımız dedi bunu kabul etmesin. Diye cevap yazdı. Padişah da ona yazdı ki delilini getir. Eğer delil getirebilseydi Şeyhul İslam ayetten hadisten bunu Alaeddin Efendi Hazretleri anlatırdı. Bu meseleleri biz bilemeyiz. Pek kitaplarda da yazmaz. Bunu biz Efendi Hazretlerinden duyuyoruz. O da Alaeddin Aydar Efendi'den duyuyor. Bu mesele çok tarihi bir olay. Böyle önüne gelen tarih kitabında da bulamazsınız bunu. Bu Çünkü Hacı Efendi dört padişahın huzur hocasıydı. O zamandan meseleleri bildiği için. Delilini getirsin dedi. Şeyhülislam'da mübarek adam bir delil oraya koyamadı o zaman. Halbuki Alaedir Efendi derdi ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى اللَّذ۪ينَ Zalimleri azıcık dahi meyletmeyin فَتَمَسْسَكُمُنَّرْ Ateş dokunur size. Bu ayeti delil gösterebilirdi. Bir de meşarik hadislerinden sahih hadiste geçiyor. Bir e, sahabeden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp kanimetinden bir kumaş verdi. Sonra o geldi. E e, Efendimizin huzuruna dikmiş geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna adem min libasil kuffar fela telbesa. Bu giydiğin kavur elbisesidir. Giyme bunu dedi. O zaman o zat dedi ki "Bunu ben sen verdin bana bu kumaşı dün. Veya evvelki gün neyse." Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben sana kumaş olarak verdim. Sen onu yavur şekline giy sokmuşsun. Buradan anlaşılıyor ki kafirlerin dokuduğu İngiliz kumaşı, şu kumaşı, bu kumaşı hediye ederseniz kabul ederim mesela. Hiç sorun yok. Ama cüppe olarak yaparım onu ben. Yani kafirin dokuduğu kumaş helaldir, kafirin şekline girmek yasaktır. İşte bu hadiste saydır, bunu delil olarak oraya koysaydı diyor, padişahı durdurabilirdi. Fakat delil koyamadı, yalnız şöyle dedi padişahım keşke bu kıyafetleri kabul etmese korkarım bunun ardından Avrupa'dan din gelecek bize Şeyhul İslam'ın dediği çıktı maalesef dediği çıktı ama delil getirin işte mesele delil isterse cihan padişahı olsa eğer Şeyhul İslam e, delil getirdiği vakit ayetten hadisten onu dinlemek zorundadır niçin Allah'ı dinlemek lazım Allah itaat Rasulüne itaat Ülül Emre itaat Ülül ulemadır Baş üllemir ulemadır. Alimlerin üstünde bir merci yoktur. Çünkü ayet hadisten onlar anlıyor. Allah Resulü'nden yukarıda bir şey var mı? Yok. O zaman ulema o işe geliyor. Bu iş delil getirin deyince bu nereye dayanır? İlme dayanır. Delil ilimsiz getirilmez. Onun için Allah cenneti kime söz verdi? Söz dinleyenlere söz verdi. Kimi dinleyecek? Allah'ı Celle Celle, Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem ve ölülemri yani ulemai ehli sünnet alimleri dinleyecek ve ve adennar likülli Allah'ın peygamberin ve ulemanın evliyanın hükmüne isyan edenlere de neyi söz verdi? Cehennemi söz verdi Allah muhafaza etsin onun için Allah bizi itaatkarlardan eylesin isyankar olmaktan muhafaza eylesin evet bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne okudu? Ve özlifetil cennetü lil muttakîn, ne gayr ba'id. Cennet takva sahiplerine hiç uzak olmadığı halde yaklaştırıldı. Yani mahşere çıktığı vakitte insan eğer takva sahibi ise cennet ona yakın yere getiriliyor. O yorulmasın diye. Allah Allah. Hadi Bu cennet var ya. Ma <gülüyor> tu'adûne işte size söz verilen dünyadaki cennet buydu. Denilecek o vakitte. Şimdi hoca efendi yatsıda okudu neler okudu. Yatsı namazının ikinci rekatın. Birinci rekatta cehennemden gitti. Zekkum'dan falan. İkinci rekatta. Yani. Nel muttakin, hep takva sahipleri. Ne demek? Haramdan kaçıyor. Ne demek? İsyan etmiyor. Söz dinliyor. Ne demek? Kafasına iş yapmıyor. Söz dinlemenin manası nedir? Sormak, araştırmak, delilli ispatlı konuşmak. Delille dayalı alimlere uymak. Bu çok önemli. Nel müttekine cennet ve ne'im ve uyun. Var kaç yerde? Cennetlerde, ırmaklar içinde, nimetler içinde. Nel müttekine cennet cennatim ve ne'im ahidine O da var. Rab'lerin verdiği nimetleri alacaklar. Ondan sonra orada sayıyor işte. Emniyet içerisinde, güvence içerisinde, korku yok, bir şey yok. Ince ipekler, kalın ipekler giyecekler. Hurilerle evlenecekler. Bütün meyveleri, istedikleri, canlarını çeken her şeyleri isteyecekler, istedikleri anda onlara getirilecek. Ölüm tatmayacaklar, sonsuz yaşayacaklar. Rableri onları cehennem azabından koruyacak. İşte takva sahibi ne demek? Muhalefetten sakınan demek. Söz dinleyen işte, bunu izahı bu. Sen Allah'ın emrine uyma, Habib'in hadisini din duyma. İmam-ı Azam da kimmiş de. Yok Ömer Nasuhi hoca da ben kasap miyim de. Ömer Nasuhi hoca ama uydurukçu hoca değil. Uyucu hoca. Uyucu olduğu için onun ilmi hali muhtemel. Sen de yazdın oraya. Kanka, ben yirmi kaç cilt tefsir yazdım. Ama hiçbir yerden almadım diyor. E desene ki uydurdun. Hiçbir yerden almadım deyince bakla yazından çıkarttı. Nasıl yazdın 23 cilt? Kur'an'ın manasını versen bir cilt eder. 23 cilt nereden çıktı? İşte diyor hüner orada diyor. Niye? Hayız kadınlar namaz kılar. Niçin kılar? Pet çıktı diyor. Pet bağlar diyor. Camiyede girer namazda kılar diyor. İşte, işte bak. İşte, uymadın mı? Uydurdun. Uydurunca da kendini helak ettin. Seni dinleyenleri de taktın peşine helak ettin. Şimdi onu dinleyip de hayız vaziyette namaz kılan kadına getir delilini dese o da diyecek ki falan olacak gel lan buraya diyecekler efendim delilini getir diyecekler pet çıktı diyecek <gülüyor> ya bu kadar rezillik olur mu ya bana gelecek diyecek ben de diyeceğim bu kadar hadisçi var <gülüyor> Resulullah buyurdu hayız olunca namaz kılamaz oruç tutamaz aşa annemize dedi ki ihrama girdin her şey yap kabe'yi tavaf edemezsin mescide girme e ben delil getireceğim ona da delil soracak, böyle yapacak. Buna uyanlar ne oldu şimdi? Onun için ben sizi Allah için acıyorum. Ben bu millete Allah için konuşuyorum ya. Yani ne olacak yani? Sen benim dediğimi dinlesen bana bir üyelik ücreti ödemiyorsun ki. Ben burada bir para kazanmıyorum ki kardeşim. Sen eli sünnetten ayrılma, yanlış iş yapma. Delilsiz kalma. Sapıtırsın. Ne yapacağız? Şaşırdık. Her taraftan bir bombardıman. Bu kadar batıl türerse ne olur? Acayip de ürüyorlar böyle ya. Bu Arif dergisine sahip çıkın. İnşallah. Bak burada ne yazılar var şimdi. O Ali, Kor Ali Kara Hoca da yazıyor şimdi başlamış. Neler yazmış. Okuyun Ali Kara Hoca'nın da yazısını bakalım. İsimlerini veriyor. Şu hocanın itikadı bu. Şu hocanın itikadı bu. Şu hocanın itikadı bu. 5-10 tane orada profesör saymış. Kardeşim bize el-i sünneti korumak zorundayız. Kim sapıtırsa biz ondan mesul değiliz. Ama kendimiz hidayette olacağız ki sapıtan bize zarar veremez. Hidayette olmak için şart nedir? Doğruyu beyan etmek, hakkı gizlememek, emri bil marif yapmak ondan sonra adam sapıttıysa bize alakadar etmez. Ayet-i kerimede ne buyurdu? Ya yüllezine amenu, ey inananlar aleyküm enfusukum. siz kendinize bakın. İşte bu ayeti yanlış anlayanlar ne diyorlar? Bana ne ne lazım? Ben doğru yoldayım ya Allah bana dedi ki kendine bak. Kendine bak dedi ama peşinden bak ne söylüyor. ya يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَهْتَدَيْتُمْ Siz hidayet üzereyseniz, sapıtanların size zararı dokunmaz. Ama orayı anlasana, sen hidayet üzereysen. Ne demek o? Sen hidayet üzere olman için insanlara doğruyu anlatman lazım. Eğer iyiliği emredip kötülükten neye o da seni dinlemeyip sapıtıyorsa, sana zararı yok. Ama sen ona vaaz etmeyince, doğruyu söylemeyince, zaten sen hidayette değilsin. O zaman ne oldu? Sen hidayette olmayınca sapıtanın sana zararı olur. Niye zararı olur? Mevla der ki sen doğruyu biliyordun, niye söylemedin? E bu sefer derler, sen de dersen ki ondan korktum, bundan çekindim. O şöyle der, bu böyle der. Ben de böyle diyalogçu oldum. Herkesle iyi geçindim dersen helak olursun. Çünkü sen hidayetteysen sapıtanın zararı yok. E sen hidayette olman için doğruyu söylemen lazım. E biz hidayette ol oluyoruz elhamdülillah. Bu sohbetler vasıtasıyla tebliğimizi yapıyoruz. Daha ne yapacağız? Yani başka bir imkanımız yok ama bu Arifan dergisi yazılı beyandır çünkü bu kalıcıdır kaynaklarıyla konuşulduğu için tabii ki buradaki duyduklarınız kafanızda kalmayabilir ama orada hüccet olarak delil olarak önünüzde kağıtta yazılı kalır burada bütün bu işlerin üzerinde duruyoruz bu yanlışları düzeltmekle uğraşılıyor evet, evet bu size söz verilen cennet deneceği vakitte kime söz verildi bu likulli evvabin evvap işte evvabin namazı diyoruz. Evvap Allah'a çok yönelen demek. Her Allah'a yönelen hafiz. Ne demek hafiz? Çok koruyan, muhafazakar diyorsun işte hafiz. Ne demek hafiz? Allah'ın dininin sınırlarını koruyan demek. Sana sınır koydu. Değil mi? Bak sana sınır koymuş. Oruç tutacak adam imsa kadar yer. İmsakta ağzını bağlar. Çıktı ne diyor herif şimdi? 40 dakika daha yiyebilirsiniz. Az daha güreş doğana kadar yedirecek. E şimdi hududu korumuyor ki bunlar. Bunlar pusulası yok. Gümeni yok. İnternetten bir şey bulmuş. Şu dakikada burada böyle ışık daha görükmemiş. görünmemiş. 13'ün ışık görünene kadar. Ya bu kadar Diyanet var memlekette takvim yapıyorlar. Bu kadar müessese var. Bunlar hep hesap yapmışlar takvimi yap yapmışlar. Sen tek başına nereden uyduruyorsun bu kadar ümmete karşı ya? Allah, Allah Böyle iş olur mu ya? Takvimde orada mesela akşam ezanı. Diyor ki şu dakikada oruç açacaksın. Adam hocanın birisi çıktı diyor ki ya diyor hadiste var ki diyor gece buradan geldiği zaman gündüz buradan gittiği zaman orucunu açarsın. E siz diyor çok geciktiriyorsunuz. Ya neyini geciktiriyoruz? Sen oradan gece geliyor zannediyorsun ama dağın başındasın Veyahut da hava karanlık falan falan. Bu takvim neye göre yapılıyor En açık havaya göre en düzgün zamana göre Mesela e, onu bakıyorsun. Denizde olduğun zaman Denizden güneş batıyor e, Son kafasını indirene kadar birkaç dakika Peşine o da senin görmediğin Kısmı da olabilir Yani oradan indikten sonra e, Sen şimdi başka tarafta A, Hava karardı dörtte iftar et Olur mu böyle şey kardeşim ya Yani ne kadar bunlar ayarı kaçırmış adamlar Ya onun için İslamiyeti koruyanlara vaat edilen cennet budur diyor. Dinimizi koruyacağız. Hafız olacağız. Men keş bil gayb. Rahman'dan görmeden gayben, gıyaben korkanlara diyor. Ve caa kalbi müniip, <gülüyor> Allah'a yönelen bir kalp getirenlere diyor. İşte onlara udhulu <gülüyor> abi selam. Selamla selametle. Meleklerin selamı üzerinize olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Vel melekler girulun alemin her kapıdan melekler giriyor. Kapı, köşklerden saraylardan. Selamun aleykum. Bi dünyada çilelere sabrettiniz, İslamiyetin zorluklarına sabrettiniz. Şimdi selam olsun size. Rabbimiz selam veriyor. Selamun kavlen min Rahim diyor Yasin-i Şerif'te. Cennette Allah'ın selamı gelecek. İşte selamla girin. Aminin. Emniyet içerisinde, güvence içerisinde. Huzur içerisinde. Şu dünyada her dakika korkutayız ya. Her dakika korkutayız. Bir sallıyor. Hadi bakalım indik aşağı mı çıktık yukarı mı belli değil. Ondan sonra e ben çelik konsülüsyon yaptım. Aşağıya sağlama aldım. O sefer yukarıdan gelir. Bir hortum geliyor paket. Ne yapacaksın? Amerika paşede mi hortum Ne yaptı şey? Kuzu kaçtı. Aslana sığındı diye. Kartal kapacak. Evet, kurt yiyecek. Kurt kuzu yiyecek. Kuzu da gitti aslana. Dedi ormanlar kralısın beni himayene al. Dedi ne demek dedi ya. Höt dedi mi kurt mu gelir dedi buraya. Bir şey oldu mu bana sığın. Kurt yanaşınca gitti kuzu atladı aslanın üstüne. Oho. Rahat. Ondan sonra kurta böyle bakayım. He, Gel de göreyim. Demiş. O arada bir kartal geldi yukarıdan. Kuzuyu kaldırdı götürdü. Kuzu bağırıyor oradan. Allah hani ormanlar kıralıydın, sözün ne oldu? Aslan dedi ona ki ben dedi yerden gelenlere karşı söz verdim, gökten gelene ne diyeyim? Altını sağlam almış, bu zor üstten geliyor. Orayı sağlam almış, sağdan geliyor, soldan geliyor. Allah her taraftan adamı kuşatmış. <gülüyor> Allah müvraayin muhit diyor. O dinsiz kitapsız kafirler kendileri beni mi geçeceklerini zannediyorlar? Teknolojileri ilerlemiş diyor diyor. Onları çep'e çevre kuşatmış Allah diyor Kur'an. E görüyorsun işte. Kendini kurtarsınlar be. Her tarafları tehlikede. Yok Avrupa'yı sular basacak. Yok buzullar eriyor. Hollanda gidiyor bilmem ne. Her gün bir harita. E gidecek tabii. Basacak gidecek. Mevla'nın suları, buzları, buzulları var. Orayı eritecek. Burayı dolduracak. Orayı taşırtacak. Bir yanardağ çıkıyor. Adam güzel. Yapmış evleri, villalar bilmem neler. Oh manzaralar. Bir de baktı yukarıdan dağ başladı. Harekete. aa, ama kaç yüz bin dolar aldık burayı. Bu ne oldu şimdi? Beş para etmez. Kaçmak için de para lazım. <gülüyor> Kaçmak için para lazım. Fena devu ve la tehine manas. Nasıl helak ettiğimiz zaman diyor. Helak etmeye başladığımız zaman diyor. Kaçmaya başlarlar diyor. Var mı kurtulacak yani. Bağırmaya başlarlar diyor. Sallıyor. Ondan sonra adama diyor ki sen diyor emlakçıya bana kaç yüz bin dolara sattın böyle manzaralı yukarıdan yer, şudur budur. Sen beni kandırdın diyor o diyor. Ne alakası var kardeşim? Buranın değeri buydu ben ne yapayım? E diyor bak bu daha başladı sallam. E kardeşim diyor 500 senedir sallanmıyor ben ne bileyim diyor şimdi sallanacak. İşte hesap böyle. Şimdi iki bir bir daha başlıyor çık. hareketleşme. E ne yapacağım? Senin ne gücün var? Onun için cennet cennet, cennete girene kadar güvence yok, garanti yok, emniyet yok. Şu Allah'ın dinini koruyalım selamette girelim ya. Ne denecek? İşte bu ebedilik günüdür. İşte son nokta burası. Çünkü hangi müjdeye er ersen hangi mükafata kavuşsan, ne kadar mutlu olsan, saadete ersen, erişsen eğer ayrılma tehlikesi varsa huzur tamam olmaz. Hep tetikte kalırsın. Bir de insan isteklerine kavuştuğu vakitte bir de önünde ayrılma tehlikesi varsa daha da acı oluyor. Çünkü isteklerine kavuşamasa o kadar koymaz. Ama muradına erdikten sonra ayrılmak o hepten zor. O hepten zor. Ancak ahirette var o ayrılmama garantisi. İşte bu ebedilik günüdür. Leumma aşâhu nefiyâ. O cennette her istedikleri var. Her istedikleri var. Canları ne istiyorsa var. Ha, sakın zındıklık yapmayın. Allah muhafaza. Benim canım diyor erkek erkeğe istiyor ilişki. Bak zındığa bak kitapsıza ya. Lan bunu Allah dünyada haram etmiş. Cennete serbest eder mi? Ama cennette haramlık yok. E zaten cennette ruh bozukluğu yok. Yani o bir hastalık erkek erkeğe istemek. Kadın kadın o bir hastalık. Cennette öyle hastalık var mı ki? Her istediğim var deyince Tabiatı doğru olan Müstakim olan insanların canlarının çektiği Şeylerden bahsediyoruz i̇şte Böyle ters konuşanlar var Yani kafir sözleri Ama adam dedi ki, ya Rasulullah dedi Ben cennete ekip biçmek istiyorum var mı dedi Resulullah da var dedi Çünkü ekip biçmek meşru bir şey Ama ne lazım <gülüyor> Ekmek biçmek hazır her şey geliyor e Benim dedi zevkim dedi bu Ekeceğim biçeceğim. Ekersin ama dedi. Hasatı beklemezsin. Boyun kadar fışkırır dedi. <gülüyor> dedi ki bu adam dedi Ensardan biri olur mutlaka dedi. Baktılar Ensardan çıktı. Ensar tarlacılığı severmedi Medine'ler. Evet. At var mı Ya Resulallah? Olmaz olur mu dedi. Müzik var mı? Musiki, nameler? Olmaz olur mu O Dünyada dinlesen o nameleri kimsenin kalbi dayanamayacak derecede Zevk veriyor. Tarap. Yani hoşluk veriyor ki kalbin, kimsenin kalbinde o kadar dayanma gücü yok. O nameyi duysa herkes ölür dünyada. Kalpler durur. Çünkü o zevkin bir mesela bazı oluyor ya adam zevkten ölüyor. Heyecanlanıyor kalpten takımı maç kazanıyor. Adam ölüyor değil mi? Bir hayran olduğu biri çıkıyor kalkıyor televizyonu öpeyim derken televizyon patladı falan. Böyle şeyler oldu yani bir zamanlar. Yani İnsanlara bir keyif gelir. Onun dozunu ayarlayamadı mı üzüntüden de ölür, sevinçten de ölür. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh e, hicret etmek istedi efendimize dedi ben Medine'ye izin verir misin efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bababekir bekle belki bana da izin çıkar. Ya o zaman bekleyeyim dedi. Bekledi, develeri 4 ay besledi, besledi. Öğlen vakti çıktı Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Başında örtmüş. Herkes uykuda, kalyule yapıyor gündüz. Öğlen sıcağı Mekke'de herkes yatar. Efendimiz o vakitte geldi ya babakin ne var Ben dedi izin çıktı dedi E yanına es sahamete Ya Resulallah, beraber olabilir mi Ne an beraberiz yolda deyince Başladı ağlama Aşağı de daha genç Yaşı küçük Diyor ki ya, sevinçten kimsenin ağladığını da o zamana kadar bilmezdim diyor. Babam ağlayınca anladım diyor. Sevinçten ağlanır mı mesela Dozunu ayarlamam yani, Sevinç ağlatır da e, Mutluluk adamı öldürür de Onun bir dozu var o mutluluğun dozunu Mevla ayarlıyor da kalplerimiz dayanıyor mesela. Bazı kalp dayanamaz. Cennetteki nameler ağaçların yapraklarında çınğıraklar var. O çınğıraklara arştan rüzgar geliyor. Onlardan bir ses name çıkıyor. Hûriler söylüyor, cariyeler hûriler. Onların söylediklerini duysa dünyada hiçbir insan yaşayamaz. Yaşayamaz. Kalbin ayarı ona göre. Ondan e ona tahammüllü dünyada ayarlanmamış. Orada o kalp verilecek. Orada o göz verilecek. Mevlan cemalini görecek. Burada güneşe bakamıyor bu göz. Onlar için orada her istedikleri var. öyle le deyna Hele bizim yanımızda diyor, katımızda diyor Rabbim. Daha da fazlası var. E ya Rabbi cennete girdi. Her istediği oldu. Fazlası ne? Fazlası rızamı helal edeceğim diyor. Fazlası cemalimi göstereceğim diyor. Fazlası o. Nimet ancak Allah'ın rızasını alınacak tamamlanır. Yoksa nimet tamamlanmaz. Allah minnânselüke <gülüyor> tamamen ni'me. Ya Rabbi ben senden ne istiyorum? Nimetin tamamlanmasını. Ali Aider Efendi Babamız Hazretleri sorardı. Nimetin tamamı nedir evladım? Herkes bir şey derdi. Herkes bir şey der. Cennete girdi mi tamam şu tamam, tamam. Olmadı. Cennete girse de tamam yok. Ne zaman Mevla'nın Cemal'i ziyaret etti? Rabbim Selamü aleyküm ey cennet halkı selam olsun size. Dediği vakitte lebbey ve sadek buyur ya Rabbi buyur. Hel Rabbi'tin hayatınızdan memnun musunuz diye soracak. Allah Allah. Ve malen aleyh enarda vakitte Malim tut Adem'den halkı ki. Sen nasıl razı olmayacaksın ya Rabbi? Kimseye vermediklerini bize verdin. Millet cehennemde ateş alev kaynıyor. İçi dışı ateş olmuş. Biz bu cennete girdik. Nasıl razı olmayız senden? Ya Rabbi. Mevla bulacak ki, daha yetmedi. Şimdi size rızamı helal ediyorum. Memnunum sizden. Bundan sonra size ebediyen kızmayacağım. Şimdi esas garanti burada. Çünkü neden? İnsan dünyada en büyük evliya olsa, arifi billah olsa, kutup olsa, kavs olsa yine korkacak. Niye korkacak? Acaba Rabbimi kızdıracak bir şey yapar mıyım? En çok Allah korkuyor. Makamına kadar yüksekse onlar daha fazla korkuyor. Çünkü yüksekten düşmek daha tehlikeli. Bundan dolayı şu garantiyi almak kadar büyük bir saadet olabilir mi ki? Bundan sonra ebediyen size darılmayacağım. Rabbimden bunu duysam ben daha ne isterim? Ya. Ama dünyada hep devamlı tetikteyiz. Korku içindeyiz. Allah korktuklarımızdan emin eylesin. Ümdüklerimize nail eylesin. Evet 54 farz. Bu kitap bu kitapta çok ilim var ama şimdi tabii burada anlattığımın hepsi bu kitapta yazmaz. Bu sohbet dili. Onun için sohbet ediyoruz ki meseleyi şerh ve izah için. Burada bir hadis rivayet almış e, Abdullah Salahi Efendi Hazretleri bu 54 farzı şerh eden zat. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnallah yanzuru ila dili ümmeti Allah bu ümmete merhamet ediyorsa acıyorsa yağmurları yağdırıyorsa mahsulleri bitiriyorsa zelzeleleri yerleri selleri durduruyorsa bütün ümmeti toptan kırdırmıyorsa bu kimin hürmeti nedir? bir alimler iki zayıf fakir acizler iki sınıf feynnel ulema veraseti alimler benim mirasçılarımdır bu çok önemli. İşte ehl sünnet alimleri neden? Delil getirin. Dediğin zaman alimi delil gösterebilirsin. Kendin bu kadar delili nereden bileceksin? Herkes o zaman uğraşacak. Herkes bu delilleri ara, arama, öğrenme, tahsil etme uğraştığı vakitte ne fırın kalır ne bakkal kalır ne çöp kalır ne kim çoluğuna çocuğuna bakabilir? Herkes işi gücü var. Onun için bu farz bu farzı alimler üstlenmiş. Diğerlerine anlatıyorlar. Napa azzetleri ne diyor? Velil ulema derecatun fevku'l mu'minin bi cem'in Alimlerin cahir müminler üstünde 700 derece farkı var. Mahbenet derecetin mecurutu 500. Her iki derece arası 500 senelik mesafedir. E sen bu bunlar delil ister. Allah fazlu'l alim alel abid ke fazli Bir adam sabah kadar ibadet yapsa, ömrü de sabah kadar ilimle uğraşsa veyahut hayatını ilimle geçirdi Tabi vazif, farzını, vacibini yapıyor sünnetin. Ama öbürü sıralı ibadet ediyor. Bu da ilimle uğraşıyor. Fıkıh öğretiyor. Tefsir öğretiyor. Hadis öğretiyor. Bunun diyor o abidden üstünlüğüne kadar ben sizin en aşağınızdan ne kadar üstünsem o kadar diyor. Kainat efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem innellahu Allah bütün melekleriyle beraber ve'le's semâvat ve arz göklerdekiler yerlerdekiler hatten nemle fî yuvasındaki karıncaya kadar ve hatta hurd, denizdeki balığa kadar <gülüyor> insanlara din öğretenlere salat ve feyiz yağdırıyorlar. Onun için delilinizi getirin. Dendiği vakitte alimlere sahip çıkmak durumundayız. Delilimiz alimlerimizdir. Biz alimlerimizi zedelersek delilimizi bozmuş oluruz. Tutunduğumuz dalı kesmiş oluruz. Yapıştığımız kulbu Koparmış oluruz. Ama bütün mesele kimin üzerinde dönüyor? Alimlerin üzerinde. Niye? İnsanlara ehli sünnet alimlerini kötü göstermek için bu masonlar, bu lobiler, bu localar, bütün hesap kitap ne üzerine? Hocalar, ehli sünnet adamlar gözden düşsün. Ehli sünnet olmayanlar etiket, yaldızlama, boyama, yıkama, yağlama, onlar parlatma. Ehli sünnet olanlar göz ardı edilsin. Niye bu şeyle bu bir eleşeyle? Ne alakası var? Aman aman aman. Kendi delilimize, kendimiz elimizle ne yapmayalım? Zarar vermeyelim. Men de'a ilahuda, kim hidayete davetçi olursa, kim hakka rehber olursa, doğruya insanlar çağırırsa, kânelev minel ecrim mislim lan kusuzi halke min ucuri Ona uyan ne kadar insan dünyada varsa, onun sözüyle doğruyu bulan, amel eden, onların kendi cevaplarından bir şey noksan edilmeksizin, uyanların hepsinin toptan sevabı kadar bir o kadar da ona yazılır ama bir de gel hemen men de'a ila dalale sapıklığa davet eden, batıla çağıran yanlış fetva veren, yanlış anlatan ne olacak bunun durumu kâne aleyh ismi ismi hâthâmi men tebû l'an kusûz e'likim hâthâmi ona uyanların ne kadar günahı var toptan onun üzerine yazılır ama uyan da uyumaktan dolayı günaha girer niye delile sormadın niye delil aramadın Adama burhanını getir demedin. İşte 13'ün onların da günahları kendinedir. Ama hepsi kadar bir o kadar da onları o kötü yola çağıranlaradır. 13'ün aman aman aman iman uryandır diyor. Hadi el iman uryanun. İman çıplaktır. Sadece inanmak. Kuru kuruya inandım. Tamam Müslümansın. Ama bu, bunu giydirmek lazım. Böyle sadece inandım demekle olmaz. Ve libasut takva. Onu giydirmek istiyorsan güzel bir libas, haramlardan sakınacan, takva geçer olacaksın. Ve zinetul haya. Bir de normal giydirdim, kapattım ama bir de süslü bir şeyler de yapalım, donatalım, kuşatalım. O zaman hayalı olacaksın, utanacaksın. Allah'tan utanacaksın, kullardan utanacaksın. da böyle haya olacak. El haya min el iman. Ve semeratu, e bir de meyve versin istiyorsan senin imanın ürün versin. İstiyorsan el ilmu vel amelu vel cihat. İlim lazım sonra amel lazım sonra cihat lazım. Emma ilim ilim ehli ne yaptılar? Fedellun nas ala ma caat Peygamberler ne getirdiyse, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ne getirdiyse, millete onları kime öğretti? İlim ehli öğretti. Onun için ilk meyvayı ilim verir. Ondan sonra vem mahlul cihat ve cahadu bi sıfi ma caat bi Cihat elde ne yaptı? Peygamberlerin getirdiği dava uğrunda canlarını verdi. Kanlarını döktü. Şehit oldular. Kazi oldular. Allah'ın dinini bize kadar getirdiler. Onun için ilim ehline çok borçluyuz. Cihat ehline çok borçluyuz. Bunlar sayesinde imanımızı koruyoruz. Ve yarın ahirette de delilimizi getireceğiz inşallah. Onun için لَنْ ve وَفَتْتِعَلَّنْ بَابَ مِنَ الْعِلِمْ Bir sabah gidip bir akşam çıkıp bir ilim meselesi öğrensen خَيْرُ مِنَ تُصَلِّيَ ya? Hem de bu İbn-i Maci'nin hadisi. 100 rekat nafile namazdan eftaldir. Şuraya geldiniz. Efendim, bir saat, bir buçuk saat durdunuz. 100 rekat kılandan üstün oldunuz. E şimdi bu mesele budur. 100 rekatı da imsa kadar bile kılamazsınız şu anda başlasanız. 100 rekat az bir şey değil. Bir de kabul olacak olmayacak. O meselesi de var. Onun için kardeşler, La enbegilil cahilen yesküte ala Cahil adam bilmeyen bilgisiz olarak durması yakışmaz. Öğrenecek. Velalil alimen yeskute al Bilen de bildiği halde susması yakışmaz. Bilen de söyleyecek arkadaş. Dilsiz şeytan olmayacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Kim bizi sevmezse, kim bizim aleyhimize ne tutturmaya çalışırsa, ne yutturmaya çalışırsa o bize alakadar etmez. Biz vazifemizi yapacağız. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. İbn Abbas Anh öyle buyurdu ilim maldan üstündür ilim peygamberlerin mirasıdır mal firavunların mirasıdır ilim seni korur sen de malı korursun malı korumak için canın çıkar halbuki ilim seni korur ilmi Allah ancak sevdiklerine verir malı ise sevdiğine de verir sevmediğine de verir sevmediğine de daha fazla verir ilim cömertçe harcamakla eksilmez Malsa harcaya harcaya noksanlaşır. Mal sahibinin ölünce şanı zikri bahsi konusu kesilir. Alim öldüğü zaman itibarı daha artar. Ondan sonra ah diye millet hasretle o alimleri ararlar. Onun hatıraları bakidir. Mal sahibine her kuruşunu nereden kazandın, nereye harcadın? Sorarlar. Ama ilim sahibine her okuduğu, rivayet ettiği hadise karşı cennette bir derece verirler. Nelerde nelerde neler. Ben tabi burada bunları e, hepsini okumaya kalksam inşallah cumartesi gün bu rivayetleri okuyacağız. E, öğlen namazında Samandara'da Efendi Hazretlerimizle katıldığı bir merasim vardır inşallah. O merasimde buluşacağız. Hanımlar gelmeyecek. Erkek kardeşlerimiz davetlidirler. Adres radyodan ilan edildi herhalde. Efendim Abdurrahman Gazi Mahallesi Halife Caddesi numara 4 Hira Nur Vakfı Sancaktepe Samandıra Sancaktepe Samandıra'da Abdurrahman Gazi Mahallesi Halife Caddesi numara 4 Hira Nur Vakfı Anladınız mı? Efendim burada ilimle ilgili ilmin kıymetiyle ilgili bir konuşma olacak inşallah bir merasim vardır inşallah öğlen namazının akabinde hemen peşinde biraz evvel gidilebilir. Evet Allah bu ümmete kimin hürmetine rahmet ediyormuş? Alimlerin bir de zayıfların. Alimler benim varislerim, zayıf, hasta, yaşlı, aciz, fakirler benim ehbabi dostlarımdır. zuafa ehbabi. Sonra ne buyurdu? Enna sselatı. İnsanlar üç sınıftır. Alimun ya dini, İslamı fıkhı, şeriatı, sünneti, ehli sünneti bilen insandır. Evmü teallimun, kendisi bilmiyorsa bilmiyorsa Talebedir, öğrenmektedir. İki. el müstemi olan, eğer talebelik de yapacak vakit, sağlık, sıhhat, maddi imkan bulamıyorsa, en azından alimleri dinleyicidir. Buradan sizin kurtarma payınız çıkıyor. Vel akar heme la hayra Bunların dışındakiler hiç hayırsız, boş insanlardır. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Alim misin? Değilsin. Talebe misin? Tahsilde misin? Değilsin. O zaman dinleyici misin? Çok iyi bir dinleyiciyim. Neyi dinliyorsun? Çok iyi bir dinleyicisin. İşte efendim kimi dinliyorsan o dinlediğin gibisin. Kimi dinliyorsan? Evet, i̇şin gücün, şarkı dinleyicisi, türkü dinleyicisi, evet, dizi seyredicisi. Bunlarda bir şey yok. Ama alimleri dinleyen biriysen, ehl Sünnet alimlerini. İşte o zaman delilinizi getirin dendiği vakitte işte benim delilim bu zatlardır diyebileceğin alimlere, dünyada onlarla tanışmak suretiyle, onları dinleyip amel etmek suretiyle, ahirette de onları önüne Allah'ın e, Celle Celaluhu yardımıyla tayin edecek Rabbim. Onların peşinden davet olacaksın inşallah. Onlar çağırılacak. Herkesi imamıyla çağıracağız. Buyrulduğu günde, sen de dünyada kim dinlediysen, kime uyduysan onun ardında geleceksin inşallah. Allah bizi dostlarından ayırmasın. Amin. Amin. Şimdi Arifan dergisinde bu hafta bu ayki biraz geç çıktı ama çok temiz çıktı. Mahmut Efendi Hazretlerimizin e, biliyorsunuz Hindistan'dan alimler gelecek. 250 alim gelecek 30 ülkede. Sinan Erdem salonunda çok büyük bir salon orası. 20 Ataköy'de. E, burada yazdım. Dergiyi çok güzel okuyun. Burada birinci sayfada ilan var. Mevzunun ne olduğunu anlatıyoruz. Bu birinci sayfada ilanı görün. Ondan sonra üstadımız hazretleri bir iftar verdi alimlere. Onun hakkında yazı var. Bu yazıyı da güzel okuyun. Bazıları efendi hazretlerine hizmet edenlerin aleyhinde konuşuyor. İşte efendiyi İsmaila'ya e getirmiyorlar. Şuraya götürmüyorlar. Haşa. Efendi'ye her şey soruluyor. Şuraya gidelim deyince oraya gidiyor. O ne buyuruyorsa o oluyor. Ben bunu şahidim. Kalkıp da böyle işte efendiyi bizden ayıranlara beddua falan ben de onlara beddua ettim. Kimse efendiyi kimseden ayırmıyor. Efendi Allah'ın velisi Sorunuyor. Ne derse o yapılıyor. Ben bunu şahidiyim. Sakın uygulanlara inanmayın. Bu o yazımıza okuyun. Bayram sabahı beraberdik yine. Bayramda güzel bir çok güzel mesele var. 27. gece Kadir gecesi teheccüd vaktinde yanındakilere sohbet edeyim size dedi. İnni kırık kırık mana verdi. Neler oldu? Ben sesini de duydum. Sesini almışlardı. Nasıl mana veriyor böyle?